Herkese günaydın. Programımıza yine ne yazık ki hayvanlara karşı işlenen suçları duyurarak başlıyoruz. Bartın Kozcağız'da böyle bir kampanya var. Change.org üzerinden başlatılan kampanyada Kozcağız Belediyesi'nin köpekleri zehirlemesinin hesabının verilmesi isteniyor. Ve Bartın Kozcağız Belediyesi köpekleri zehirledi. etlerini içine zehir koyarak geceliğin köpeklere verildiği görülmüş hatta sahipli köpeklere zehirlenmiş Gerekli yerler arandı ama telefonlar açılmıyor. Köpeklerin yavruları hayvanseverler tarafından kurtarılmış ama yavrulardan birisi ölmüş zehirden. Zamanınızı ayırıp imzalar mısınız deniyor kampanyada. Sırada bir çevre kampanyası var. Change.org kampanyacısı Arzu Özdemir, 3. Köprünün inşası sırasında zarar gören yaban hayatına dikkat çekiyor burada. Kampanyasında şöyle diyor, 3. Köprü projesiyle Kuzey Ormanları'nda büyük ölçekli bir doğa katliamı yaşanmış. Ve binlerce hayvan doğal yaşam ortamlarından kovulmuştur. Orman faunasında ciddi bir azalma meydana gelmiş. Burada besin bulamayan canlıların ormandan uzaklaşıp civardaki çevre ilçelere yöneldiği görülmüştür. Bu projenin yarattığı ekolojik hasarı en aza indirmek, ormanın doğal dengesini yeniden sağlamak ve orman faunasını hayatta tutabilmek için yaban hayatı köprüsü yapılması gerekmektedir. Bu köprüler pek çok Avrupa ülkesinde kullanımdadır ve ekolojik dengenin sağlanması açısından önemli bir unsurdur. Üçüncü köprü projesinin ikiye böldüğü ormanın birleştirilebilmesi açısından oldukça gereklidir diyor Özdemir bu kampanyasında. Aydın'dan Mehmet Kaçmaz'ın kampanyasına kulak verelim şimdi bu sabah. Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olan maden işletmeciliğindeki maden mühendislerinin durumuna dikkat çekiyor Kaçmaz. Kampanyasında 18 Şubat 2016 tarihinden itibaren MİGEM yani Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruyla Daimi nezaretçisi olmayan maden işletme ruhsat sahalarında maden işletme faaliyetleri yapılamayacağı ve maden işletme faaliyetinde bulunan her ruhsat için en az bir maden mühendisinin daimi nezaretçi olarak atanacağı ve daimi nezaretçisi olmadan maden işletme faaliyetinde bulunan işletmelere 30 bin lira idari para cezası verileceği belirtilmiştir. Bazı maden işletmecileri idari para cezası almamak ve maden mühendisleri odasının belirlediği asgari ücret olan 4175 lira bölü ayı vermemek için bütün ocak sahasının sorumluluğunu üstlenen maden mühendislerine işverenler 1500 lira ay diploma kiralama teklif etmektedirler diyerek işletmelerin yaklaşımlarına dikkat çeken kaçmaz. Denetimden yoksun bir maden ocağında nelerin yaşanabileceğini tecrübe etmiş olmamıza rağmen... Nitekim Soma faciası, Grizu faciaları, maden kazaları, maden işletmecilerinin halen bu tekliflerle gelmeleri bu kazaların daha da artacağını davetiye çıkarmaktır diyerek bu sorunun nelere mal olabileceğinin altını çiziyor. Kaçmaz Türkiye Cumhuriyeti Maden Mühendisleri olarak maaşlarımızın güvence altına alınması için havuz sisteminin oluşturulması ve bu havuz sistemine işverenler tarafından mühendis ücretlerinin TUMOP Maden Mühendisleri Odası'nın her yıl düzenlediği Askeri ücret tarifesi üzerinden yatırılması ve havuz sisteminden de banka hesabımıza aktarılmasının maden işletmecilerine devlet desteği içeren tasarıda olduğu gibi maden kanununa ve maden yönetmeliğine eklenerek yasal bir statüye kavuşturulmasını talep etmekteyiz diyor bu kampanyada. Aydın'dan İzmir'e geçiyoruz ve Melike Kaykuzuz'un kampanyasını dinliyoruz. Kaygısız İzmir Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olmasına ve çok sayıda öğrenci barındırmasına rağmen kütüphane sayısının azlığıyla dikkat çekmekte. İzmir'in merkezinde bulunan konakta, halk kütüphanesi ve milli kütüphane dışında kütüphanenin bulunmaması, öğrencilere ve halka zorluk çıkarmaktadır. Kütüphaneler gerek kitaplar açısından, gerek oturup ders çalışma açısından yetersiz. Konaktaki kütüphanelerin geliştirilmesi, yeni kitaplarla donatılması ve ders çalışma alanlarının mümkün olduğunca arttırılmasını veya yeni şartları daha iyi bir kütüphanenin oluşturulmasını talep etmekteyiz. Başka ülkelerde kütüphaneler çok rağbet görüyorsa, Şartlarının iyiliğinden dolayı olduğunu unutmayalım lütfen diyor ve yetkililere göreve çağırıyor minike kaygısız. Sırada Ankara'dan Aslı Dikme'nin kampanyası var. Dikme 6 ay olan doğum izninin yetersizliğini ve bu sürenin bir seneye uzatılması gerektiğini belirtiyor. Demiş ki çalışan çalışmayan anneler, anne adayları ve beyler sizlere sesleniyorum. Doğum sonrası iznenin ülkemizde 8 hafta olduğu ve aktarma ile veya yeni yapılan değişiklikle erken doğum yapıldığında onun da eklenmesiyle 37. haftada doğum yaptığınızda bebeğiniz 4 aylık oluyor. Sağlık Bakanlığımız diyor ki 6 ay sadece anne sütü verin. Yalnız anne eğer geçim sıkıntısı yaşıyorsa 3 aylık bebeğini evde bir yabancıya veya yakınına bırakmak Zorunda ve bin bir telaşla ve stresle işe başlayacak. Ve bunun sonucunda annenin sütü kesiliyor veya bebek stresi girip emmeyi bırakabiliyor. Anne en az 6 ayı bırakın bu kısa doğum izni stresi yüzünden süt vermekten aciz kalabiliyor. Devletimizin yaptığı ufak çapta yardımları değil de ciddi adımlar bekliyoruz. 3 çocuk istiyorsunuz tamam da desteklerinizi sözle değil özle icraatınızla destekleyin ki sözleriniz havada kalmasın. Geleceğe umutla bakalım mutlu anneler mutlu çocuklar yetiştirsin Yeni neslin değişimi annelerin elinde sonuçta. Annelerin imkanlarını rahatlatın lütfen. Kafamız rahat işe gidelim, verimli olalım. Beraber katkı sağlayalım ülkemize diyor bu kampanyada. Ve Betül Gazozcu'nun kampanyasıyla devam ediyoruz. Okulumuzda sigaraya hayır diyor Gazozcu. Okullarımızda aslında içilmesi serbest olmamakla birlikte okul sınırları içerisinde pek çok öğretmen ve veli sigara kullanımına devam etmektedir. Bu durum okullarımızda okuyan yavrularımızın hem sağlığını tehdit etmekte hem de ileride birer içici olmalarını kolaylaştırmakta. Bu nedenle okullarda bodrum, bahçe, kapı önünde dahil olmak üzere sigara kullanan öğretmenlerimizin ivedilikle bu alışkanlıklarını sınırlandırarak okul saatleri içerisinde içmemeleri ve bu bağımlılıktan kurtulmaları için okul yönetimlerinin gerekli bütün önlemleri almaları gençlerimiz ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu bağımlılıktan kurtulmak için okullarda yeşil aile koordineli bir şekilde seminerler düzenlenmesiyle hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin ve ailelerinin bu konuda bilinçlenmelerinin sağlanması, sigara ile beraber gelişebilecek diğer bağımlılıklarının önünün kesmesi için atılması gereken bir adımdır. Bir farkındalık oluşturmak, en azından bir öğretmenimizin bu bağımlılıktan kurtulmasını sağlamak için lütfen kampanyaya destek verin demiş. Son olarak şimdi de. Kanada'dan bir kampanyayla programımızı noktalıyoruz. 16 Aralık 2015'te Kuzey Kore hükümeti tarafından devlete karşı suç işlediği gerekçesiyle tutuklanan ve hala cezaevinde bulunan Rahip Hyun-so Lim'in adalet talep edilen kampanyada Lim'in geçtiğimiz 20 yıl içinde Kuzey Kore'ye yüzden fazla seyahat yaptığını ve tüm seyahatlerini insani yardım görevlisi olarak gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu süre zarfı içerisinde lim ülkeye gıda malzemeleri, çocuklar için, kitap ve siviller için tarım malzemeleri götürmüş ancak ülkeyi son ziyareti sırasında ülkeyi din yoluyla yıkma, Kuzey Kore liderinin şerefini zedelemek gibi suçlardan tutuklanıp cezaevine konmuş Yong so kampanyaya bugüne kadar 170 bini aşkın kişi imzalarıyla destek vermiş ancak Kuzey Kore hükümetinden